Bölüm 270 Bir kimsenin sahip olduğu dini ve dünyevi nimetlerin elinden çıkmasını istemenin haram kılındığı hasetlik kıskançlık başkasında bulunan dini veya dünyevi bir nimeti, iyiliği, malı ve bunun gibi kaldırmaya çalışmasıdır. Bu davranış ayet ve hadislerle yasaklanmıştır. Yoksa onlar Allah'ın lutfundan verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı? 4 Nisa 54. Hadis 1571. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu yiyip tükettiği gibi, hasette iyilikleri yer ve bitirir.